Allah Teala zatıyla bir mekanın ve zamanın içine girer mi? Hayır. Zaman yokken mekan yokken Allah Teala vardı zaman mekan onun mahlukudur. Hiçbir mahluk ona hulül etmez o da hiçbir mahluka hulül etmez.